Bismillah al-Rahman al-Rahim. İn alhamdulillah, nespeduh ve nesstaginuh ve nesstagfiruh. Benaudu billahi min şurur an füsnab min siyat a'imalına. Men yehtehi Allah, fala muzillalah ve men yudli, fala hadi lah. Açhedur la ilahe illallah wa ahtahu la sharike lah. Ve açhedu anna abduhu ve Erselahu bilhuda ve dinul haq liyudhirahu aleddini kullih ve kefabillahi ve vebaat. Muhterem kardeşlerim, bugün inşallah sünnete uymak ve onunla çelişen sözleri terk etmek hakkında dört mezhep imamının görüşlerini okuyacağız inşallah. Müctehit alimlerin. Müçtehid demek kardeşlerim, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartabilecek kadar ilmi olan alim demektir. Müçtehid alimlerin bu konuyla ilgili görüşlerinden ulaşabildiklerimizi veya bir bölümünü aktarmamız faydalı olacaktır. Belki bu görüşler onları hatta onlardan daha da alt seviyede olanları körü körüne taklit eden, ve onların mezheplerine ve görüşlerine gökten inmiş gibi açık, hüküm ve delil gibi sarılan insanlara bir nasihat ya da uyarı olur inşallah. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresi ayet 3. Bu hatırlatmadan sonra e, İmam Ebu Hanife Rahimehullah'tan başlıyoruz. Çünkü müçtehitlerin ilkidir. Bu müçtehit alimlerin ilki Allah Azze ve Celle ona rahmet eylesin. İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. Meshebinden olanlar ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir. Hepsi de aynı sonuca götürmektedir ki o da hadisle amel etmenin ve imamların ona ters olan görüşlerini terk etmenin vacip olmasıdır. Birkaç başlıkta işleyeceğiz inşallah. Bir, hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Bu söz İmam Ebu Hanife Rahimahullah'a ait. Bu İbni Abidinin el Haşiyesinde. 63. sayfasında geçmekte. Bir başka kitap Mecmuatü'l-Resail cilt 1 sayfa 4. Şeyh Salih el-Fullani ikazül-Himam sayfa 62 ve başkaları nakletmişlerdir. Ayrıca İbni Abid'in Şerhul Hidayede İbnül Hümam'ın hocası i̇bn Şehna el-Kebir'den onun şöyle dediğini nakleder. Hadis sahih olduğunda mezhebin görüşüne ters de olsa hadisle amel edilir. Bu durumda o kişinin mezhebi, amel ettiği o hadisin hükmü olur. Hadiste amel etmekle kişi hanefi olmaktan çıkmaz. Çünkü Ebu Hanife'nin hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir sözü sabit olmuştur. İbni Abdülber bu sözü Ebu Hanife'den ve başka alim, alimlerden rivayet etmiştir. Burada denir ki bu onların ilim ve takvadaki olgunluklarından ileri gelmektedir. Çünkü onlar sünnetin tamamını bilmediklerine işaret etmişlerdir. İleride geleceği üzere İmam-ı Şafii Rahimehullah bunu açık bir şekilde dile getirmiştir. Bazen kendilerine ulaşmamış bir sünnete ters görüş beyan etmişler. Fakat bizlere sünnete uymamızı ve o sünneti onların görüşü ve mezhebi olarak kabul etmemizi, etmemizi emretmişlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle hepsine rahmet eylesin. 2. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Başka bir rivayette. Delilimi bilmeyen kimsenin görüşlerimle fetva vermesi haramdır der İmam Ebu Hanife Rahimehullah. Bu da saygıdeğer kardeşlerim İbn-i Abdülber'in kitabında e, El-İntika fi fedâ-i selâ, selâsetil e'immetil fukaha sayfa 145 İbn-i Kayyım'ın İlâm-ül Muvakkin İki taksim 309. İbni Abidin el-Barruki'nin yaptığı el Haşiye altı taksim 293. Resmül Müfti sayfa 29 ve 32. Şarani'yi el-Mizan bir taksim 55. Ve İbni Mâin'in el-Tarihinde el-Tarihinde altı taksim 77. Bunların hepsi e, bu konunun geçtiği dipnotlardır. Bu kitaplara müracaat ettiğiniz takdirde bunun kaynağını oralarda da görebilirsiniz inşallah. Burada alimlerin sözleri şu şekilde devam ediyor. İmam Züfer'den sahih bir senetler rivayet edilmiştir. Benzer bir sözde Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf İmam Züfer Afiye bin Yezid'den rivayet edilmiştir. Bakınız. El İkaz sahife 52 İbni Kayyım Ebu Yusuf'tan gelen rivayetin kesinlikle sahih olduğunu söylüyor. 2 Taksim 344 El İkaz'a yapılan yorumda yer alan fazlalık sayfa 65 İbni Abdülber ve İbni Kayyım'dan evet. rivayet edilmiştir. Burada denir ki delillerini bilmeyenler hakkında müçtehit alimlerin sözleri böyle ise Görüşlerinin delile muhalif olduğunu bile bile onların sözlerini esas alarak delile aykırı fetva verenlerin durumu nedir acaba? Bunun üzerine biraz düşünmek lazım. Çünkü bu söz bile tek başına kör taklidi yıkmaya yeterli bir belgedir. Bundan dolayı bir taklitçi hoca delilini bilmeden Ebu Hanife'nin görüşüyle fetva verip de ben onun bu fetvasını Ebu Hanife'nin yukarıdaki sözüyle reddettiğimde bu sözün ona ait olduğunu kabul etmemiştir. Başka bir görüşü şöyle. Çünkü biz insanız der İmam Ebu Hanife Rahimehullah. Bugün bir söz söyler yarın ondan vazgeçebiliriz şeklinde ziyade vardır. Başka bir rivayette aman ey Yakup yani Ebu Yusuf. Benden duyduğun her şeyi yazma. Çünkü ben bugün bir görüş dile getirir, yarın onu terk edebilirim. Yarın bir görüş dile getirir, öbür gün ise onu terk edebilirim. Bu sözler İmam Ebu Hanife Rahimehullah'a ait. Burada alimler diyorlar ki, bunun sebebi şudur. Ebu Hanife çoğu zaman görüşlerini kıyasa dayandırıyordu. Sonra... Daha güçlü kıyas görünce veya o konu hakkında kendisine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ulaşınca hadisi esas alıyor ve önceki görüşünü terk ediyordu. Şarani el-Mizan'da bir taksim 62'de özetle şöyle demektedir. İmam Ebu Hanife hakkında bizim ve her insaf sahibi insanın kanaati şudur. Şayet o şer'i deliller derlenip düzenlendikten bu amaçla hadis hafızlarının çeşitli bölgelere yaptıkları seyahatler bittikten sonra yaşamış ve bu had hadislere ulaşmış olsaydı kesinlikle hadisleri esas alır, hadise ters kıyasları terk ederek hadisle amel ederdi. Bu takdirde diğer mezheplerde az olduğu gibi onun mezhebinde de kıyas az bulunurdu. Ancak şer'i deliller onun döneminde ve tabi'in ve tebe tabiîn tabi'in dönemlerinde çeşitli şehir ve bölgelerde dağınık bir halde bulunuyordu. Böyle olunca zorunlu olarak onun mezhebinde kıyas sayısı diğer mezheplere oranla daha fazla olmuştur. Çünkü kıyas yaptığı meselelerde diğer müçtehit alimlerin aksine o delile sahip değildi. Diğer müçtehit alimlerin dönemlerinde hadis hafızları çeşitli şehir ve bölgelere yaptıkları yolculuklar sonunda hadislerin toplanma işi, işini bitirmişler ve onları ilmi bir disiplin altında bir araya getirmişlerdi. Böylece toplanan hadisler sorunların da çözümünü getirmişti. Kıyasın sayısının onun mezhebinde çok, diğer müçtehitlerin mezheplerinde ise az olmasının nedeni işte budur. Bu bilgilerin büyük bir bölümünü Ebu'l-Hasenat, Ennafi'ül Kebir adlı kitabında nakletmiş sayfa 135'te ve bunu açıklayıcı ve destekleyici bilgilerle zenginleştirmiştir. Dileyen oraya müracaat edebilir. Burada denir ki eğer Ebu Hanife'nin bazı sahih hadislere muhalif fetva vermesinin ardındaki özrü bu olunca Kaldı ki bu kesinlikle geçerli bir özürdür. Çünkü Allah Azze ve Celle hiç kimseye gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmamıştır. Bazı cahillerin yaptığı gibi bu konuda onu eleştirip kötülemek asla doğru olmaz. Aksine ona karşı daha terbiyeli ve daha saygılı olmak gerekir. Çünkü o bu dinin korunmasına ve bize kadar ulaşmasına sebep olan büyük Alimlerden, müstehitlerden birisidir. Ayrıca hata da etmiş, doğruya da ulaşmış olsa her halükarda sevap kazanmıştır. Ona saygı duyanların, onun sahih hadislere ters olan görüşlerine bağlı kalmaya devam etmeleri de doğru değildir. Çünkü belirlediği genel prensibe göre sünnete ters bu görüşler onun mezhebi değildir. Onlar bir tarafa, bunlar bir tarafa. Hak ise onlarla bunların arasındadır. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr suresi ayet 10. Üçüncü mesele. Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in hadislerine ters bir görüş bildirirsem o görüşümü almayın der İmam Ebu Hanife Rahimehullah. Bu da şu kaynakta geçmektedir. El Fullani El İkaz sayfa 50 bu görüşü İmam Muhammed'e nispet etmiş ve şöyle demiştir. Elbette ki bu ve benzeri sözler müçtehit alimler için söylenmemiştir. Çünkü müçtehit alimin bu konuda onların görüşlerine ihtiyacı yoktur. Bilakis bu görüş mukallitler hakkında geçerlidir. Mukallit kardeşlerim amelde yapılacak işlerle ilgili konularda müçtehit olan alimlere tabi olan kimselere denir. Burada denir ki Şarani el-Mizan'da bu söze istinaden şöyle demiştir. 1. Taksim 26. Şayet müçtehit alim vefat ettikten sonra sahih olduğu ve onun bununla amel etmediği belli olan hadisleri ne yapayım dersen buna şöyle cevap verilebilir. Senin hadislerle amel etmen gerekir. Çünkü mezhep imamın bu hadislere ulaşsa ve bunlar onların onun kriterlerine göre sahih olsaydı kesinlikle sana... Bunun da amel etmeni emrederdi. Çünkü imamların hepsi dine ileri derecede bağlıdırlar. Bu şekilde yapan hayrı iki eliyle avuçlamış olur. Mezhep imamının amel etmediği bir hadisle ben amel etmem diyen kimse pek çok hayrı elinden kaçırmış olur. Nitekim mezhep mukallitlerinin çoğununun durumu böyledir. Halbuki Onlara düşen mezhep imamlarının vasiyetlerini yerine getirerek onlardan sonra sahih olduğu belli olan her hadisle amel etmektir. Biz şuna inanıyoruz ki onlar yaşasalar ve kendilerinden sonra sahih olduğu anlaşılan hadisleri elde etselerdi kesinlikle hadisleri esas alarak gereğiyle amel ederler ve yapmış oldukları bütün kıyasları ve ileri sürmüş oldukları tüm görüşleri bırakırlar idi. İkinci müçtehit Enes bin Malik rahimehullah. İmam Malik şöyle demiştir. Bir, ben bir insanım. Doğruya ulaştığımda olur, yanıldığımda olur. Benim görüşlerime bakın, onlardan kitap ve sünnete uyanları alın. Onlara uymayanları bırakın demektedir. Bu şurada geçmektedir kardeşlerim. İbni Abdülber'in El Camii 2. cilt 32. sayfada. Ondan naklen İbni Hazm Ulusil Ahkam 6. cilt 149. sayfaya ayrıca bakınız. El Füllani sayfa 72'de geçmektedir. 2- İmam Enes bin Malik rahimehullah'ın ikinci konusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin sözü alınır da terk edilirdi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun dışındadır. Bu söz İmam Malik'e ait olduğu sonradan gelen alimler arasında meşhurdur. İbn Abdülhani i̇rşad Salik 1. cilt 227 adlı kitabında bu sözün ona ait olduğunu doğrulamıştır. İbni Abdülber el-Cami 2. cilt 91'de İbni Hazım Ulusül Ahkem 6. cilt 145 ve 179'da bunu Hakem bin Uteybe ile Mücahid'in sözü olarak nakletmişlerdir. Takıyüddün Es-Subki de El Feteva 1 Taksim 148'de bunu İbni Abbas'ın sözü olarak nakletmiş ve çok güzel bir söz olduğunu dile getirerek şöyle demiştir. Bu sözü İbni Abbas'tan Mücahid, o ikisinden de İmam Malik almıştır. Daha sonra onun sözü olarak meşhur olmuştur. Denir ki, sonra da onlardan İmam Ahmet almıştır. Ebu Davud, Mesailül İmam Ahmet sayfa 276 adlı kitabında şöyle der. Ahmet'in şöyle dediğini işittim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında her insanın bazı görüşleri alınıp bazı görüşleri terk edilebilir. Enes bin Malik rahimehullahın üçüncü sözü. İbni Vehb şöyle demiştir. İmam Malik'e abdest alırken... Ayak parmaklarının aralarını yıkama, yıkama meselesi sorulduğunda şu cevabı verdiğini duydum. Bu insanlar için yapmaları zorunlu olan bir şey değildir. İnsanlar çevresinden dağılıncaya kadar bekledim. Sonra ona bu konuda bizde bir sünnet var dedim. Nedir o dedi? Dedim ki Leys bin Sa'd İbni Lehi'ya ve Amr bin Haris'in bize haber verdiğine göre... Yezid bin Amr el-Meafiri Ebu Abdurrahman el-Hubuli'den el-Müstevrit bin Şeddad'ın şu sözünü nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovalarken gördüm. İbni Veheb şöyle dedi. Malik dedi ki bu hasen bir hadistir. İlk defa şimdi duyuyorum. Artık kendisine bu mesele sorulduğunda insanlara parmak aralarını ovalamayı emrettiğini duydum. Bu da kardeşlerim İbni Ebu'l Hatim El Cehir ve Tadil isimli kitabın ön sözünde sayfa 31 ve 32'de Beyhaki Sünen'inde de 1. Cid 81'de bunu tam olarak rivayet etmişlerdir. Üçüncü mezhep imamı İmam-ı Şafi'ye İmam gelince bu konuda ondan gelen nakiller nakiller daha fazla ve daha güzeldir. Şafi mezhebinin müntesipleri bu nakillerle en fazla ve en iyi şekilde amel eden insanlar olmuşlardır. Bu konudaki sözlerinden bazıları şunlardır. 1- Her insana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin istisnasız tüm sünneti ulaşmamıştır. Dile getirdiğim görüşlerde ve belirlediğim prensiplerde Allah Resulü'nün sünnetine aykırı bir durum varsa bu durumda Allah Resulü'nün hadisi benim görüşümdür. Bu hakim bunu İmam Şafi'ye ulaşan bir rivayet zinciri ile rivayet etmiştir. Bakınız İbni Asakir tarihi Dimeşk 15 taksim 1 taksim 3 i̇lâm ül iki taksim 363-364 Ve El-İkaz Sahife Yüzde geçmektedir. 2. Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti açıkça belli olduktan sonra onu başka birinin sözü için terk etmesi helal değildir. İbni Kayyım 2. Taksim 361'de El Füllani sayfa 68'de geçmektedir İmam Şafi Rahimehullah'ın bu sözü. 3. Kitabımda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ters bir şey bulursanız Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel edin benim görüşümü bırakın. Bir başka rivayette ona uyun. Başkasının sözüne itibar etmeyin buyurmaktadır. 4. Hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Evet. Nebevi Şarani kitabında bir taksim elliyedi. Bu sözü Hakim bin Beyhaki'ye Beyhaki dayandırmıştır. Fullani sayfa 107'de Şarani şöyle demiştir. İbni Hazım şöyle dedi. Yani hadis ona veya başka alimlere göre sahih olduğunda demektir. Denir ki, onun bu açıklamasının hemen ardından gelen sözü, bu anlamı açıkça dile getirmektedir. Nebevi özetle şöyle der, Mesheb kitaplarından bilindiği üzere, meshebimizin alimleri tesvip meselesinde ve hastalık özürüyle ihramdan çıkmanın şart koşulması konusunda bununla amel etmişlerdir. Mezhep alimlerimizden hadisle fetva verdiği bildirilenlerden ikisi şunlardır. Ebu Yakub el-Buvayti, Ebu'l-Kasım el Ebul Kasım bu sözde amel eden muhaddis alimlerimizden biri de İmam Ebu Bekir el-Beyhaki'dir. Bu sözü kullanan daha başka muhaddis alimlerimiz de vardır. Meshebimizin ilk alimlerinden bir grup bir meselede şafiinin mezhebi hadisle çeliştiğinde... Hadisi esas alır ve onun da amel eder. Ve şafiinin mezhebi hadise uygun olandır diyerek hadisin gereğince fetva verirler. 5. Siz hadisleri ve ricali benden daha iyi bilirsiniz. Hadis sahih olduğunda onu bana bildirin. Kufeli, Basralı veya Şamlı Hangi diyardan olursa olsun sahih olduğunda ona gideyim. 6. Hadis, hadis alimleri tarafından benim görüşlerime aykırı olarak hadis, sahih hadis rivayet edilecek olursa, ben hadise muhalif o görüşlerimden sağlığımda da öldükten sonra da vazgeçtim. 7. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan sahih bir hadise rağmen, benim ona ters bir söz söylediğimi görürseniz bilin ki aklım gitmiştir. 8. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerimde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. 9. Benden duymamış olsanız dahi Hazreti Peygamber'den rivayet edilen her hadis benim görüşümdür demektedir. Şafii Rahimehullah Dördüncü müçtehit kardeşlerim Ahmet bin Hanbel İmam Ahmet'e gelince o müçtehit alimler arasında en fazla hadis toplayan ve onlara en çok bağlanan kişidir. Hadise bağlılıkta o kadar ileriydi ki Dinin ayrıntı ve re ile ilgili konularında kitap kaleme alınmasını hoş görmezdi. O hadise bağlılık hususunda şöyle demiştir. 1- Beni taklit etme. Maliki de, Şafii de, Evzaiyi ve Sevriyi de taklit etme. Onlar bilgiyi nereden aldılarsa sen de oradan al. Bir başka rivayette de şöyle demiştir. Dininde bunlardan hiç kimseyi taklit etme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından ne gelmişse onu al ve onunla amel et. Onlardan sonraki nesil olan tabiinden gelenlere gelince kişi onların görüşleriyle amel edip etmemekte serbesttir. Bir keresinde de şöyle demiştir. İttiba kişinin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gelene tabi olmasıdır. Tabiinden sonra kişi dilediğine tabi olmakta serbesttir. İmam Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü bunların tümü birer görüşten ibarettir. Ve bana göre hepsi eşittir, delil sadece eserlerdedir. 3. Kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini kabul etmezse o helakın eşiğindedir. İşte bunlar kardeşlerim. Müctehid alimlerin sünnete sarılmaya emreden ve kendilerini basiretsiz bir şekilde taklit etmeyi yasıklayan sözleridir. Bunlar yorum ve tartışma kabul etmeyecek derecede gayet açık ve net sözlerdir. Bundan dolayı. Sünnetle sabit olan bir şeyi yapan kimse böyle yapmakla o konuda kendi mezhep imamının bazı görüşlerine aykırı düşse dahi onun mezhebinden ve yolundan çıkmış olmaz. Tam aksine müctehit imamların hepsine birden tabi olmuş ve kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Ancak müştehit alimlerin görüşlerine aykırı olmasından ötürü sabit sünneti terk eden kimsenin durumu bundan farklıdır. O alimlere karşı gelmiş ve onların yukarıda geçen sözlerine aykırı davranmıştır. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Hayır. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp Sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi ayet 65 Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur Suresi Ayet 63 Hafız İbni Recep Rahimehullah da bu konuda şöyle diyor. Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin ulaştığı ve onu bilen her insanın yapması gereken ve onun hakkında vacip olan şudur. İleri gelen bir alemin görüşüne aykırı olsa dahi bu emri halka duyurup açıklamak ve onlara öğüt verip Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmelerini emretmek. Çünkü Allah Resulü'nün emri yüceltilmeye ve uyulmaya bazı konularda yanılarak sünnete aykırı düşebilen herhangi bir büyük alimin görüşünden daha layıktır. Bu sebeple sahabiler ve onlardan sonra gelen nesiller sahih sünnete aykırı davranan herkesi eleştirmişler ve bazen de eleştirinin dozunu çok yükseltmişlerdir. Bunu ise o insanlara kin ve nefret duydukları için yapmamışlardır. Aksine onlar sevip değer verdikleri insanlardır. Ancak gönüllerinde Hazreti Peygamber'in sevgisi daha ileri ve onun emri bütün yaratıkların emrinin üstündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Yanlış içtihadın sorumluluğu bağışlanmış olsa bile Allah Resulü'nün emrine muhalif görüş bildiren alimlere duyulan sevgi ve saygı Hazreti Peygamber'in emrine uymaya engel olamaz. Aksine yanlış içtihadının sorumluluğunu bağışlanmış olan o alimler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüyle çeşit çeliştiği zaman kendi görüşlerinin aksine hareket edilmesini Çirkin görmemişlerdir. Denir ki, madem ki yukarıda geçtiği üzere müntesiplerine bunu emretmişler ve kendilerinin sünnete aykırı görüşlerini terk etmeyi gerekli kılmışlarken, kendi görüşlerinin aksine hareket edilmesini ne diye çirkin görsünler? Hatta İmam-ı Şafii kendi müntesiplerine kendisi onu almamış veya aksini almış olsa bile, Sahih sünneti kendisine atfetmelerini er, emretmiştir. Araştırmacı büyük alim İbn Dakik el-İğit dört imamdan her birinin sahih hadise teker teker ve topluca muhalif olan görüşlerini çok büyük bir cilt halinde bir araya getirdiği kitabın ön sözünde şöyle diyor. Bu meseleleri müçtehit alimlere atfetmek haramdır. Onları taklit eden fakihlerin bunları onlara atfederek kendilerine iftirada bulunmamaları için bu meseleleri bilmeleri gereklidir. Evet, mezhep imamlarının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak konusundaki hassasiyetleri böyle kardeşlerim. Mesel imamlarına ittiba edenlerin sünnete uymak için onların bazı görüşlerini almaması konusuna gelince o da şöyledir. Bütün bu sebeplerden dolayı müçtehit alimlere bağlı olanlar onların çoğu önceki ümmetlerden birazı da sonrakilerdendir. Bağlı oldukları alimlerin görüşlerinin hepsini almamışlardır. Aksine onların pek çok görüşünü sünnete aykırı olduğu anlaşılınca terk etmişlerdir. Hatta Allah her ikisine de rahmet etsin İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebinin üçte biri kadar konuda hocaları İmam Ebu Hanife Rahimehullah'a ters düşmüşlerdir. Fıkhın ayrıntı meselelerini konu edinen kitaplar bu durumu açıkça ortaya koyan belgelerdir i̇mam Şafii'nin yolunu izleyen müzeni ve başkaları için de benzer sözler söylenmektedir. Bunların örneklerini aktarmak sözü uzatacağı gibi bizi anlatımı kısa tutma hedefimizden de saptırır. Bu nedenle sadece iki örnek vermekle yetineceğiz inşallah. 1- İmam Muhammed El-Muvatta adlı kitabında şöyle der sayfa 158'de. Ebu Hanife'ye gelince Allah ona rahmet etsin. Ona göre yağmur duasında namaz yoktur. Bize göre ise imam cemaate iki rekat namaz kıldırır, dua eder ve cübbesini ters giyer. İkinci mesele İmam Muhammed'in arkadaşlarından ve İmam Ebu Yusuf'un öğrencilerinden İsam bin Yusuf el Belhi. O da çoğunluğu Ebu Hanife'nin görüşlerinin tersine fetva veriyordu. Çünkü onun delilini bilmiyordu. Başkasının delilini görüyor ve o delil gereğince fetva veriyordu. Bu sebeple rükuya giderken ve rukudan doğrulurken ellerini kaldırıyordu. Nitekim Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mütevatir sünnette de durum budur. Bu yüzden... Üç imamın bu sünnete muhalif görüş bildirmiş olmaları, onu bu sünnetle amel etmekten alıkoymamıştır. Yukarıda geçtiği üzere dört mezhep imamının ve başka alimlerin de tanıklıklarıyla her bir Müslümanın yapması gereken de işte budur. Özetleyecek olursak, mezhep müntesiplerinden hiç kimsenin bu kitabın metodunu kötüleme ve mezhebe muhalif olduğu iddiasıyla İçindeki sünnetlerden istifadeyi terk etme yönünde bir girişimde bulunmayacağını umarım. Bilakis müctehit imamların sünnetle amel etmenin vacip olduğuna ve sünnete muhalif görüşlerinin terk edilmesine dair yukarıda geçen sözlerini hatırına getirmesini dilerim. Şunu bilsin ki bu metodu kötülemek hangisi olursa olsun taklit ettiği imamı kötülemesi demektir. Zira... Biz yukarıda da açıkladığımız üzere bu metodu onlardan aldık. Kim bu yolda onların yol göstericiliğinden yüz çevirirse o büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çünkü bu tavır beraberinde sünnetten yüz çevirmeye getirir. Halbuki bize anlaşmazlık durumunda sünnete başvurmamız ve onun hükmüne teslim olmamız emredilmiştir. Allah azze ve celle Şöyle buyuruyor, hayır Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabul, kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi ayet 65 Rabbimiz azze ve celleden bizlere hakkında şöyle buyurduğu kullarından yapmasını niyaz ediyoruz. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. Nur Suresi Ayet 51 ve 52 Kardeşlerim sünnete uymak yani Allah'ın emirlerini yerine getirmekte mezhep imamlarımızın görüşleri işte budur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize ulaşan sahih bir hadis eğer mezhep imamlarımızdan herhangi birisinin görüşüne muhalif ise Mezhep imamlarımızın sözü üzere biz hadisleri esas alırız, sahih hadisleri esas alır, sahih hadislerle amel ederiz. Rabbimiz Azze ve Celle bu konulardan hakkıyla faydalanmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve behemdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk ahir davana en ilhamdülillahi rabbil alemin. All right. <laughs>